بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعة أعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلل فلا هادي له أشهد لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد محمدًا عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا فقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فأستغل حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة دلالة Değerli kardeşlerim, bu hafta geçen haftadan devam edeceğimiz konu Bedir Savaşı'nın vuku bulması tabi onun öncesinde neler yaşanmış öncelikle ondan bahsediyoruz. Geçen hafta Bedir Savaşı ile ilgili yapılan bir kısım hazırlıklardan bahsetmiştik. Bir de Savaş de ilgili ayetleri belirtmiştik. Hangi ayetler inmişti? Bununla birlikte neler olmuştu? Ondan bahsetmiştik. Beş tane ayet zikretmiştik. Dedir savaşıyla ilgili artık savaş emrinin, cihad emrinin kesinleştiğine dair hatta kıyamete kadar baki olduğuna, geçerli olduğuna dair ayetleri zikretmiştik. Bu hafta yine devam ediyoruz aynı konuya. Bugünkü dersimiz 65. 65. ders Bedir, konu, Bedir savaşıyla ilgili, savaş emriyle ilgili ikinci dersi istiyoruz. 65. ders, 32. konu. Evet. Medine'de kardeşlerim, Ramazan ayındayken, işte bu Savaş Savaşın Arefesinde e, Dedir Savaşı'nın Arefesinde Medine'de Ramazan ayındayken bir takım haberler geliyor Medine'ye. Kureyş'in mallarının çok önemli bir bölüm, bölümünün büyük bir kısmının böyle bulunduğu bir katile e, Şam tarafından Mekke'ye doğru hareket ettiği Mekke'ye gitmek üzere yola çıktığı haberleri geliyor. Bu kervanın içerisinde malların içerisinde güç ve kuvvet sahibi servet sahibi kimselerin malları var. Çok değerli. Yani tahap içilmez değerde mallar var. Çok kıymetli. Yaklaşık bin kadar bir deve var. Yani bu develerin hepsi yüklü. Bir takım eşyalarla, yiyecek şeylerle, bazı manlarla yüklü. Ve bunların başında da Ebu Sufyan İbni Had var. Kureyş'in biliyorsunuz. ileri gelenlerinden Ebu Sufyan. Ebu Sufyan bu, bu kadar malı, bu kervanı Anlaştığı böyle e, koruması için görüşüp anlaştığı bir takım insanlarla 30 veya 40 kişiden daha fazla değil. Onlarla birlikte getiriyor bu malları. Yani kervanın bekçileri de var. 30 veya 40 daha fazlası değil. Kureyş Şam'a sürekli böyle ticaret manlarını kafilelerini gönderiyor oradan getiriyor detayı. Neden? Çünkü artık Müslümanlara dan gelecek tehlikeleri sezmiş durumda. Hani geçen haftalarda da söylemiştik. Kureyşli kafirler ve iman edenler arasında yani Medine'deki Müslümanlar arasında bir harp hali söz konusu. Ali terazisi Müslüman seriyeler çıkartıyor. Bu Kureyş'in kervanlarını tehdit etmek, onlara gözdağı vermek, onlara güç, kuvveti zihar edip göstermek için ve onların da haberlerini, bilgilerini almak için sürekli seriyeler gönderiyor. Bunları daha önce de söylemiştim. Bundan dolayı Kureyş bu işi fark ediyor. Yani bu işin ne kadar ciddi olduğunu ve tehlikeli olduğunu fark ediyor. Ama şimdiye kadar da hiç Müslümanlarla herhangi bir savaşa, ciddi bir kavgaya girişilmemiş. Dolayısıyla bu bu olayla Kureyş'i, Kureyşli kafirleri tahrik ediyor adeta. Onların bu şekilde, yani Müslümanların bu hareketleri, yani cesurca hareketleri Kureyşli kâfirleri iyice e, tahrik ediyor. Ama onların kaçırdığı bir şey var. Müslümanlar e, inceden inceye dakik bir şekilde Kureyş'in her türlü haberlerini ne yaptıklarını, ne kadar nereye ne gönderdiklerini sürekli istikbar ediyorlar, sürekli gözetliyorlar haberlerini alıyorlar evet. ve bundan dolayı yani bu, bu bunun biraz e, farkına vardıkları için tam detaylı bir şekilde olmasa da sağa sola gönderdikleri ticaret kervanlarını böyle kafileleri sürekli böyle bekçilerle gönderiyorlar. korumalarla muhafızlarla gönderiyorlar. Bu kafiledir. Yani az önce söylediğimiz Ebu Sufyan'ın kafilesi. İçerisinde Kureyş'in en değerli malların olduğu bir kafile. Eğer buna takdir edilirse, Allah'ın tarafından takdir edilirse, buna bir darbe indirilmiş olsa, o zaman bu Kureyş için çok acı, çok elem verici bir şey olacak. Yaklaşık 50 bin dinar değerinde malla anlatıldığına göre. Onlar, Kureyşliler dinara, dinar karşılığında ticaret yapıyorlar. ve Böylece çok kazançlı bir ticaret elde ediyorlar. Eğer bu mallara Müslümanlar sahip olacak olunlarsa elde edecek olunlarsa bu değerdeki mallara hani Müslümanlar Mekke'den çıkartmışlardı bütün mallarını almışlardı ya o Kureyş'in ele geçirdiği Müslümanlardan ele geçirdiği mala bedel olacak. Yani bu kadar değerli. Ne kadar Müslümanların malı varsa yağmaladıkları ele geçirdikleri hepsinin bedeli kadar bir kervanda mal var. Bundan dolayı çok önem veriyorlar. Ali İhsan'a Bu kervanın haberini alınca bir tane gözcü gözcü gözetleyici gönderiyor. Üstünde rivayet edildiğine göre. Bu şey seyide adında bir adamı gözcü olarak önce olarak gönderiyor. Bu adam Ali İhsan'a geliyor kafilenin bu Kervan haberlerini getiriyor ve geçiş yolunu ona en yakın geçiş yeri neresi? Orayı haber veriyor. Aleyhisselatü Vesselam hemen insanları savaşa çağırıyor. İnsanları çıkmaya çağırıyor süratle ve sadece binti hazır olan kimselere e, böyle ihtimam gösteriyor. Böyle gidebileceği, savaşa çıkabileceği bineği varsa adamın hazırsa ona ihtimam gösteriyor, ona öncelik veriyor. Evet. İşte bu Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste diyor ki Enes bin Malik Aleyhisselatü Vesselam bu seyiseyi gözcü olarak gönderdi. Bu Ebu Sufya'nın kervanının ne yaptığına dair bilgi edinmek için bu adamı gözcü olarak gönderdi. Adam geldiğinde, bu Buseyse denilen bu haberci geldiği zaman evde diyor, Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde ben vardım Allah'ın Rasulü vardı diyor, peygamber vardı diyor ve geldi bu kervan hakkında <gülüyor> haber vermeye başladı diyor. Aleyhisselatü Vesselam'da bizim bir isteğimiz vardı diyor. Bizim <gülüyor> yapacağımız bir isteğimiz var. Dolayısıyla hemen Hazır olan, bin hazır olan savaşa çıkmak için bineceği işte devlet veya hazır olan bizimle beraber bir e, harekete geçsin dedi diyor. Emir veriyor yani. Medine'nin bu yüksek yerlerine geldikleri zaman e, arkalarından bir takım insanlar da böyle <gülüyor> binicileri üzerindeyken biz de katılalım mı deyince onlara izin vermiyor. Sadece hazır olan kimselere izin vermiyor. Hazır, böyle tam teşkilat, savaşa hazır konumda olan insanlara izin veriyor. Ve suratle hareket etmeleri için ashabını teşvik ediyor. Onların ele geçirecekleri kafilenin malları hususunda onları teşvik ediyor. Ne kadar değerli olduğuna dair onları teşvik ediyor. Eğer o kafile yani kervan ele geçirilirse neleri elde edeceklerine dahil onlara teşvikte bulundu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, çıkma hususunda kervana yönelik hareket hususunda tam bir böyle e, kesin kararla hareket etmiyor. Yani e, Medine'den böyle kerv şey, kervan için e, onların e, mallarını ele geçirmek için yani onlarla savaş için diyelim çıkacak kimseler hususunda e, böyle kesin katı davranmıyor sadece böyle istekli olan, rağbeti olan, olan kimselere e, söylüyor yani zorlayıcı bir tavır içerisinde girmiyor buradan. ve aleyhissalatü vesselam burada çıkmadan önce ashabıyla birlikte bir istişare yapıyor Müslüm'de yine Müslüman da hadir verildiğine göre Ebu Sufyan'ın haberleri gelince önce Ebu Bekir'le istişare ediyor. Onu dinledikten sonra ondan yüz çeviriyor. Sonra Ömer'le istişare ediyor radıyallahu anh'ın. Onu dinledikten sonra yüzünü çeviriyor. Sonra Ensar'dan Sa'd radıyallahu anh Saad ibn-i Uvade radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü bizi mi kast ediyorsun? Eğer sen emredersen biz atlarımızı denizin içerisine süreriz. Eğer sen emredersen biz atlarımızın dövürlerine vururuz ta ki berk adındaki mevkiye kadar koşarız, koştururuz gideriz diyor. Yeter ki sen emret bunu yaparız diyor. ne amadeyiz diyorlar. Aleyhissalatü vesselam insanları savaş için teşvik ediyor, savaşa çağırıyor ve çıkıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam hak ordusu ile batıl ordusunun Allah'ın dostlarıyla Allah'ın düşmanlarının karşılaşacağı gün için yani Bedir günü için çıkıyorlar. Çıktıklarında Müslümanlar o zaman 300 küsür kişiler ve yetmiş tane de develeri var. Beraberinde yetmiş adet develeri var. Hafız i Kesir'in haber verdiğine göre böyle diyor. Sahih Buhari'de verilen habere göre kardeşlerim Bera bin Aziz radıyallahu anh anlatıyor. Biz diyor, o günden bahsederdik. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı 300 küsür kişi idi diyor. 300 10 küsür kişi yani 10, 13, 15, 17 şeklinde. O zaman savaşa çıkıldığı zaman bedir için, o kervan için çıkıldığı zaman o kadardı. Ve bu sayı Talut'un canıta karşı çıktığı sayı kadardı. Talut'un beraberinde bulunan, bulunan askerlerin sayısı kadardı diyor. Ve Talut'un ordusundan Biliyorsunuz Talut ve Canut'un kıssası vardır. Bakara suresinde anlatılır. Onun ordusundan nehri geçenler ancak iman edenlerdir diyor. Evet. Ebu Davut'ta Süleyi Ebu Davut'ta sahih olarak rivayet edilen bir başka hadiste de Abdullah İbn Amr'dan geliyor hadis. Bedir günü 315 kişiydi diyor. Burada sayı tam olarak verilmiş. 315 kişi. Bir başka rivayette de 317 kişiydi diyor. Bu da Talut'un e, canita karşı çıktığı askerlerin sayısı kadardı diyor. Burada rakamlarda biraz farklılık var. Ancak bu rakamlardaki farklılığı bilen insanlar, alimler diyorlar ki bu farklılık e, İslam'ın kendisinin o sayı içerisinde dahil edilmemesi yahut da sonradan e, orduya katılanlardan bazılarının sayılmamasından kaynaklanabilir diyorlar. Ama nihayetinde 300 kis, küsür kişi kadar Müslümanlar bu kervan için, dolayısıyla birbiri için yola çıkıyorlar kardeşlerim. Alihtirat Yusuf bunu ermemiş, erginli, ergen olmamış Kimselere izin vermiyor. O zaman Berra bin Aziz ve İbn Ömer tam böyle yetişkin çağında değiller. Onlara izin vermiyor. Onları küçük görüyor ve onlara çıkmalar için izin vermiyor. Buhari'de yine Berra bin Aziz radıyallahu anh'dan rivayet edilir bir hadiste. Diyor ki Berra Aleyhisselatü Vesselam Bedir için çıkaracağı zaman beni ve İbn Ömer'i küçük gördü ve muhacirlerden 60 küsür enserden de 240 küsür kişi e, Bedir'e çıktı diyor kervancı. Yani toplam 300 küsür kişi ediliyor. Evet, sahih rivayetlerde böyle geliyor. Bezzar'ın rivayet ettiği bir hadis var. Bu hadiste Hasan derecesinde bu eee Said Nebi rivayet ediyor hadisi. Diyor ki Ali Sırat ve Sıran ee, Umayr ibn Ebi Vakkas'a bakıyor bunu da küçük görüyor. Yani Çocuk yaşta görüyor. Sonra da onun Bedir'e çıkmasına izin veriyor. Bu çocuk da Bedir'de öldürülüyor. Rivayetlere göre e, kılıcının kendisine e, böyle hainlik etmesinden dolayı yani e, bir takım şeylerden bir kaza mı geçiriyor artık? Benzeri bir şey mi oluyor? Nihayetinde bu Bedir'de öldürülüyor. Evet. Tabi Bedir'in e, şehitlerinden olmuş oluyor. Haber verildiğine göre. E, sadece bu küçük çocuğa, yani küçük gördüğü çocuğa izin veriyor. Önce izin vermiyor, sonra izin veriyor. Ama diğerlerine, Ferah bin Aziz'e, İbn Ömer'e izin vermiyor. Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte Harrat-ı Vebra bölgesine Harrat-ı Vebra bölgesine geliyor. Orada e, müşriklerden iman etmemiş müşriklerden böyle savaş ehli cesaretli, kahraman yiğit bir adamla karşılaşıyor. Adam aleyhissalatü vesselamın ordusuna girip savaşmak istiyor. Ashab buna çok seviniyor Çünkü o adam güçlü, kuvvetli, kahraman bir insan. Aleyhissalatü vesselam da e, o adamdan için iman edinceye kadar Teklifini kabul etmiyor, yani ordunun içerisine almıyor. Hadis müslimde bakın şöyle rivayet ediliyor. Hadis-i Rasulullah Bedir'e e, Bedir'den ö e, Bedire Bedir tarafına çıktığı zaman bu Harratil Vebra bölgesine geliyor. Bir adam e, Hadis-i yanına geliyor. Bu adam hakkında böyle yiğitliğinden, kahramanlığından bahsedilen bir adam. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı bu adamı görünce sevini, seviniyorlar. Yani katılacak bize yardım edecek diye. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a ben sana tabi olmak ve ganimet mallarından almak için geldim diyor. Yani sizinle beraber savaşıp ganimet malları almak için geldim diyor. Aleyhisselatü Vesselam sen Allah'a var iman ediyor musun deyince hayır diyor. O zaman geri dön ben müşriklerden yardım istemem diyor. Aradan zaman geçiyor. Ağacın altında otururlarken adam tekrar geliyor. Diyor ki aynı şeyleri söylüyor. Ben işte size yardım etmek için ve kanun etmenine sahip olmak için geldim deyince geri dön. Ben müşriklerden diyor yardım istemem. İzin vermiyor. Üçüncü sefer Beydağ mevkiyle geldikleri zaman aynı adam yine geliyor. Diyor ki Aynı şekilde ben işlere yardım etmek için ve kanimet manamızı elbetmek etmek için geldim deyince Aleyhisselatü Vesselam tekrar soruyor. Allah'ın Resulüne iman ediyor musun? Evet diyor. Adam. Ediyorum diyor. O zaman katıl bize diyor. Ve beraberce gidiyor. Adam orada iman ediyor. Bakın. Savaş hali. Üzgünüm. Bu arada Ebu Sufyan kafileyle yolda ya kervanla birlikte sürekli araştırma yapıyor. Yani Müslümanlar ne durumda, neredeler, ne kadar, geldiler mi, yaklaştılar mı şeklinde sürekli böyle gelen giden yolculardan, yol üzere olan kimselerden haber soruyor. Ve öğreniyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte ashabıyla birlikte kervana, yani kendisinin bulunduğu kervana, o katileye hücum edecek. Kesin bu haberi alıyor. Orada da e, Ebu Sufya'nın yanında Dandan İbni Amr en gıfari denen bir adam varmış. Onu hemen Kureyş'e haberci olarak gönderiyor. Mekke'ye yani. Suratle. Kureyş'e durumu haber veriyor. Bir an önce mallarını Kıymetli eşyalarını, yani kervandaki mallarını, ticaret mallarını korumaları için derhal çıkmalarını, yani Müslümanlara karşı çıkmalarını e, haber veriyor. Bu haberin ulaştığı da Müslümanlara gelince, Müslümanlardan bazılarının hevesi kırılıyor. E, kervandaki malları kaçırdık diye. Nihayetinde gelişen olaylar gelişiyor. İbn-i rivayet ettiğine göre bu e, haber verilmeden önce bazı şeyler e, cereyan ediyor. Onlardan inşallah bahsedelim. Oraya tekrar döneceğiz. Aleyhisselatü Vesselam Ebu Sufya'nın Şan tarafından yaklaştığı haberini alınca Müslümanları savaş için teşvik ediyor. Kureyş'in bu kervanlarına karşı Umulur ki diyor Allah Azze ve Celle size onları gaminet olarak verip o kervandaki kafiradaki manları ve insanları savaşa teşvik ediyor. Bazı insanlar böyle e, acele davranıyorlar, bazıları da ağır hareket ediyorlar. Aleyhissalatü Vesselam'ın bu e, olayda kesin harple, savaşla yani buluşmayacağını, savaşmayacağını zannediyorlar insanlar. O zaman Ebu Süfyan Hicaz tarafından yaklaşıyor ve Müslümanların haberlerini araştırıyor ve gelen giden insanlara sorular soruyor, yolculara. Nihayetinde Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce söylediğimiz gibi bu kervana doğru hareket ettiğini, onu ele geçirmek için harekete geçtiğini öğreniyor. Bu damdan ve Amr el Fari haberci gönderiyor Mekke'ye. Kureyş'e derhal mallarını korumak için çıkmalarını, bir hazırlık yapmalarını haber veriyor. Bu arada kardeşlerin bu haberler daha gelmeden önce bir tane sahabi kadın var, Müslüman olmuş. Atike binti bint Abdülmuttalib bu kadın bir rüya görüyor. Burada anlatılan şeyler Ebre-i Hişam rivayetinde geliyor. Mürsel olmakla birlikte müellif bazı şahitleriyle birlikte hasen derecesindedir diyor. O yüzden zaten nakletmiş. Bu kadın Atike Binti Abdülmüttarip bir rüya görüyor. Rüyasında bir adamın Kureyş'i böyle savaşa çağırdığını, davet ettiğini ve Ebu Mekke'deki Ebu Kubeys üzerinden bir kava, kaya parçası yuvarladığını ve onun parçalandığını ve Kureyş'in evlerine o parçaların yuvarlanıp girdiğini görüyor rüyasında. Ve e, bu rüya onu harekete geçiriyor anlatıyor yani. Önce Abbas'a anlatıyor. Ali İbrahim'in amcası Abbas'a. Aynı zamanda bu rüya yayılınca, ortalığa çıkınca bu bu rüyanın mahiyeti Kureyşlərə arasında dolaşmaya başlayınca bu sefer Abbas radıyallahu anh ile o zaman tabii e, Müslüman değil. Ebu Cehil arasında bir husumet, düşmanlık meydana geliyor. Urve bin Zübeyir'in rivayetine göre bu Atika bin Abdülmuttalib radıyallahu anh'a e, bu gördüğü rüyayı Ebu Sufya'nın elçisi Dammav ibni Amr el-Gıffari gelmeden üç gün önce. Üç gece önce görüyor. Rüyadan çok etkilendiriyor. Korkuyor rüyadan. Ve <gülüyor> kardeşi Abdülmuttalib'in Kızı ya kardeşi Abbas'a Abbas'ın Abdülmüttalip'e gidiyor ve ona bahsediyor. Rüyayı anlatıyor. Rüyadan çok etkilendiğini, korktuğunu söylüyor ve Kureyşlere karşı bir şerrin ve musibetin geleceğini haber veriyor. Bu rüyanın neticesinde. Allah radıyallahu anh da bu rüyayı gizlemesini söylüyor. Kimseye anlatmamasını söylüyor. Ve ne gördün diyor. Detaylıca an, e, anlatmasını istiyor. Bu A'ka adındaki Askarimti Abdulmutalip anlatıyor yani. Diyor ki ben bir devenin üzerinde bir adamın yaklaştığını, bir yolcunun yaklaştığını gördüm. Ve Etah adındaki yani Mekke'de bir vadinin ismidir oraya kadar geldiğini gördüm. Sonra yüksek bir sesle sesleri bağırıyordu diyor. Bu adam. Ey gaddarlar yani ey hainler Öleceğiniz yere çıkın Savaşa çıkın Üç gün içerisinde öleceğiniz yere Çıkın diye bağırıp setleniyordu Ve insanlar Ona doğru toplandılar Sonra adam mescide girdi Ve insanlar Onu takip ettiler Bir ara Onun etraf insanlar onun etrafındayken o diyor Kadenin tepesine üstüne çıktı. Sonra aynı şekilde bağırmaya başladı. Ey insanlar, ey gazdanlar, hainler öleceğiniz yere savaşa çıkın diye seslenmeye bağırmaya başladı. Sonra aynı adam bu sefer hani Rüya ya bu Ebu Kubeys tepesine çıkıyor. Orada aynı şekilde ey gazdar kimseler üç gün içerisinde öleceğiniz yere çıkın diye bağırıyor. Sonra da o Ebu Kuveyt üzerinden bir kaya parçası alıyor, onu aşağıya yuvarlıyor. Taş yuvarlanıyor aşağıya doğru ve parçalanıyor. Sonra da Mekke'de hiçbir ev bırakmıyor, her bir eve bir parça isabet ediyor. Allah sallallahu anh diyor ki, vallahi bu bir rüyadır diyor. Sen bunu gizle diyor. Yani söyleme, hiç kimseye söyleme diyor. Hiç kimseye anlatma diyor. Ama Abbas dışarı çıkıp da Velid bin Udde Ebni Rebiya ile karşılaşınca o onun dostuymuş, arkadaşıymış ona haber veriyor. O da babasına haber veriyor. Babası da herkese yayıyor. Her tarafa yayıyor. Başlıyorlar bu rüyayı konuşmaya. Daha Ebu Sufyan'ın haberi gelmiş değil. Yani. Gelmedi daha. Diyor ki Abbas kendisi anlatmıyor. Ben diyor sabah erkenden tavaf için çıktım diyor. O zaman da Mekkeliler arasında her ne kadar müşrik de olsalar tavafa çok önem veriyorlar. Mesela dışarıdan bir e, Araplardan birisi gelse hemen tavaf ediyor. Onun için çok değerli. Yani Kabe bugün nasıl tavaf ediliyorsa o gün de tavaf ediliyor. Ama şirk koşularak tabii ki. Sabah erkenden tavafa çıktım diyor. Ebu Cehil bin Hişan bir böyle grubun içerisinde oturuyordu ve Tavafını bitirince yanıma geldi dedi diyor. Abbas'a. Seninle konuşacaklarım var diyor yani. Tavafı şimdi bitirince bize geldi. Tavafı bitirdim diyor. Onların yanına geldim oturdum. Ve Ebu Cehil bana şöyle dedi diyor. Ey Abdülmuttalib'in oğulları. Sizin içinizde bir de nebi bir peygamber bir kadın çıkmış diyor. Bu nedir diyor? Bu Atike'nin gördüğü Abdülmuttalip'in kızı ya Atike'nin gördüğü rüya neyin diyor? Siz diyor içinizden diyor bir adamınızın bir erkeğin nebi çıkmasına razı oldunuz peki kadından da çıkıyor diyor buna da razı mısınız diyor? Kadınlardan da nebi peygamber çıkmaya başladı diyor. Hani rüyayı anlatıyor ya yani daha doğrusu anlatılmış ya onun haberini alıyor ya Atike diyor rüyasında üç gün içerisinde savaşa çağırıyor diyor bakacağız diyor üç gün bekleyeceğiz diyor gözetleyeceğiz E doğruysa söylediği olan olacak ama doğru değilse diyor eğer söylediği doğru değilse diyor biz diyor bir yazı yazacağız ve Arap'ın sizler diyor Abdülmuttalib'in oğulları Ben'i Abdülmuttalif diyor. En yalancı olduğunuza dair diyor. Bir yazı yazacağız ve bunu ilan edeceğiz diyor. Abbas radıyallahu anh diyor ki bana benim bununla, bu işte bir alakam yok diyor. Bu benden değil diyor. Ben diyor bunu hoş görmedim. İnkar ettim. Kabul etmedim. Hoş görmedim. Benimle bir alakası yok diyor. Sonra akşam olunca bu Abdülmuttalib'in ne kadar kadınları varsa beni Abdülmuttalib'in yani kabileden hepsi Abbas'ın yanına geliyorlar. Adeta ona yazık sana diyorlar. Bu bu fâsıh Ebu Cehil adamlarımız, erkeklerimiz hakkında konuşturdun, kadınlarımız hakkında da konuşurdun. Hiç şey söyleyemedin diyor. Kadınlar geliyorlar karşı çıkıyor Abbas'a. <gülüyor> bu hafâsı konuşturdun diyorlar yani sözün kısası. Söz. Hiçbir şeyde de onlara ona engel olmadın. İşittiğin, duyduğun şeylere karşı da bir karşıda çıkmadın. Engelde olmanın deyince ona diyor ki ben yapacağım bir şey yok benimle bir alakası yok diyor gene aynı şekilde. Sonra da bu kadınların bu hareketine karşı yemiyorsun ki ona tekrar Ebu Cehil'in karşısına çıkacağım ve ben ona karşılık size yeterim yani gerekli cevabı vereceğim demek istiyor. Sonra yine bir gün, rüyanın üçüncü günü ama, rüyanın üçüncü günü sabah erkenden çıkıyor, <gülüyor> kızgın böyle, e, yapmak istediği şeyi, murad ettiği şeyi yapmak ister bir halde içinde bir yani bir böyle e, şeyisi kalmış, uhtesi kalmış bir vaziyette çıkıyor, kızgın ve sinirli bir vaziyette, meçhude giriyor ve. Şeyi görüyor, Ebu Cehil'i görüyor. Vallahi diyor ben diyor ona böyle hücum etmek için diyor yürüdüm diyor. Onu söylediği şeyleri tekrar söylesin, bana daha önce söylediği şeyleri tekrar söylesin istedim diyor. O diyor böyle keskin bir adamdı. Ondan sonra yüzüz keskin, dili de çok keskin bir insandı diyor Ebu Cehil'den için sahte derken. Bakışları da keskin. Yani etkileyici bir konum var demek Ebu Cehil'in. Mesut'im tarafına doğru zaman o kapıya çıkıyor Ebu Cehil. Ondan sonra da orada oradan hızlıca ayrılıyor. İçinden dedim ki diyor amma yani ne oluyor bu anada bu adama lanet olası diyor. Ben ona yani bir şeyler söylemek isterken tam böyle sövecekken ayrılıp kaçıyor diyor. İçinden bunlara geçiyor. Sonra birden bakıyor ki Ebu Cehil haberi rüyadaki haberi duymuş. Gerçek olarak duyuyor bu sefer. Dammami İbni Amr El Gıffari geliyor. Bu sefer gerçek olarak. Yani o rüyada bahsedilen haberci gerçekten geliyor. Çünkü üçüncü günde. Bu adam başlıyor bağırmaya. Dammami İbni Amr El Gıffari. Nereden geliyor? Ebu Sufyan'ın yanında. Vadinin ortasında bağırıyor. Devenin üzerindeyken. Devenin burnunu kesmiş. Böyle Oturağını ters çevirmiş, sonra da gömleğini yıkmış bir vaziyetteyken sesleniyor. Ey Kureyş topluluğu, yüklü develeriniz, yüklü develeriniz diyor. Mallarınız Muhammed ve Ashabı Ebu Sufyan'a karşı saldırıya geçmiştir diyor. İmdat, imdat siz yetişemezsiniz diyor. Siz yetişemezsiniz diyor. Ab Abbas diyor ki, işte bu olay beni meşgul etti diyor yani Ebu Cehil'e bir şey söylüyor. Ama olay gerçekleşiyor. Rüya burada hakikat olarak ortaya çıkıyor. Ve buradan Mahmed'in Ebna Amr El Gıffari'nin haberi Kureyş'i çok rahatsız ediyor. Rahatsız oluyorlar ama öfkeli kim kusardır vaziyette hemen hazırlıklara başlıyorlar. Urben'in rivayetinde diyor ki insanlar suratle, suratle hızlı bir şekilde hazırlandılar. Ve diyorlar ki birbirlerine Muhammed ve ashabı İbni Hadrami'nin e, kervanı gibi mi olacağını zannediyorlar. Yani onu demek ki ona zarar vermişler. Elbette yapılacak şeyi göreceklerdir diyorlar. Yani kendi kendilerine meydan okuyorlar. Ve Kureyş'ten o dönemde Çıkmayan hiç kimse kalmıyor. Çıkmayan bir tane Ebu Leheb var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. O da adam gönderiyor. Yerine adam gönderiyor. Herkes çıkıyor. Yani önemli ileri gelen e, savaşçıların hepsi genel bir seferberlik hali ilan ediyor. Çıkmayacak kimselerde de adam gönderiyor. Bu Ebu Leheb de yerine bir adam gönderiyor. Adam da daha önce iflas etmiş. Paraya ihtiyacı var. Dört bin birheme adamı kiralıyor ve yerine onu gönderiyor Ebu Leheb dedire çıkmıyor. Evet. Bir de bu savaştan yani Kureyş'in içerisinden geri kalanlardan, korkaklardan biri daha var. O da Ümeyye bin Halef. Geçen hafta da biraz bahsetmiştim. Bu bu adam yine Kureyş'in ileri gelenlerden birisi. Ümeyye bin Halef. Birileriyle beraber otururken ki bu adam böyle iri cüsseli, ağır yapılı bir adammış. Ee, Ukbebin evi muayit geliyor. Elinde de böyle bir buhurdanlık var. Yani tütsü. Oraya gidenleriniz Mekke'ye falan gidenleriniz Medine'ye görmüştür. Bir, bir Araplarda meşhurdur Yani bir şey yakılır tütsü. Onunla etrafa koku dağıtılır. Tütsüyle ge geliyor diyor ki ona Ümeyye bin Halife o böyle eee biri hayvanların üzerinde yan memi hayvanların üzerinde otururken onun yanına geliyor buhurdanlıkla birlikte onun önüne bırakıyor buhurdanını tütsü. Ve diyor ki ey aga Ali adamın künyesi de Ümeyye bin Halife'nin künyesi e, bu Ali'dir. Hadi sen buhurdanlığı yak diyor. Tütsülendir. Sen çünkü kadınlardansın diyor. Yani savaşa çıkmayacağı için sen kadınsın diyor. O da diyor ki Allah seni de getirdiğin şeyi çirkin etsin diyor. Yani kahretsin diyor. Ondan sonra da savaşa çıkıyor. Bir başka olay, Buhari'de rivayet edilen olay, geçen hafta biraz bahsetmiştim. Bu Ümeyye bin iken en Ensardan saat radıyallahu anh geliyor, onun evinde konaklıyor ya, hatırlayacağınız üzere, Saad radıyallahu anh ile Ebu Cehil arasında bir tartışma meydana geliyor. Tartışmada, Müeyyye bin halet diyor ki, yapma, etme diye adamı tutuyor, sağdı. O da bırak beni diyor. Ondan sonra, aralarında, onların da böyle bir tartışma olunca, Saad radıyallahu anh diyor ki, ben diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden işittim o seni öldürecek diyor. Adam bundan korkuyor. Hemen evine gidiyor. Karısına anlatınca durumu o dediyse doğru söylemiştir diyor. Yani Muhammed böyle bir şey söylemişse doğrudur diyor. Bundan dolayı Bedre yani Kureyş'le birlikte o kervanı koruma adına Bedir'e çıkmaktan imtina ediyor. Çıkmak istemiyor. Ebu Cehil bırakır mı? Ebu Cehil geliyor diyor ki sen diyor bu vadinin efendisisin, Mekkelerin efendisisin. Eğer sen diyor çıkmazsan, senin ne beraber olan yani senin kalmin de çıkmaz diyor. Seni çıkman gerekiyor diyor. Gidiyor geliyor bir şekilde onu ikna ediyor. Ona diyor ki vallahi diyor Mekke'de en iyi devrey alacağım diyor. Yani herhangi bir olay karşısında hemen. Sıvışmak için. Ve en iyi deveyi alıyor. Nerede konaklasalar onu yanına bağlıyor. Ümeyye bin Hale. Ama Allah Azze ve Celle'nin e, takdir ettiği ölüm geliyor. Kendisini Bedir'de buluyor. Ve Bedir'de müşrik olarak ölüyor. öldürülüyor. Evet. Onun için bir insan öleceği yer neresiyse ayet çok açık oraya gidecek ve orada ölecek. Münafıklar göreceğiz inşallah. Uhud savaşında eğer Uhud'da öldürülenler çıkmasaydı savaşa, bizimle beraber olsalar da öldürülmezdi diyorlar. Allah Azze ve Celle ayet gönderiyor. <gülüyor> Elbette ölecek kimseler, ölecekleri yere çıkıp düşüp varacaklardır diyor. Ölecekleri yere çıkacaklardır, oraya varacaklardır. Orada düşüp öleceklerdir diyor. Yani. Ali İmran suretinin ayetlerinde. Burada da bu adama ölüm aynı şekilde geliyor. bin Halep. Kureyş kardeşlerim hazırlıklarını yapıyor. Ve gidecek yolcuları toparlıyorlar. Bu arada aralarında anlaşmalı olan bir kavim var. Bunlardan korkuyorlar. İbn-i İshak'ın rivayet ettiğine göre Urbe'den Kureyş işte bu gidecek kimselere topladığı zaman kendileriyle Beni Bekir yani Bekir oğullar arasında bir anlaşma var. Bu onları Bedir'e e, kervana yardıma çıkmaktan alıkoyacak neredeyse. Yani bu anlaşmadan dolayı, bu yeminden dolayı onlar e, arkadan ihanet ederler diye bu arada bir iblis gözüküyor. Bu rivayette İbn-i rivayetinde sahip bir senetle rivayet edilmiş. İblis geliyor. Suraka bin Malik suretinde geliyor. Şeytanlar insanların suretine girebiliyor. Daha birçok yerde şeytan giriyor. O Bedir savaşından tam girdiğimizde savaş hatının altında da böyle bir şeye giriyor. Şeytan geliyor İblis. Suraka bin Malik suretinde ve diyor ki Ben size yardımciyim. Suraka Malik de bu Kinane oğullarının saygın kimselerinden birisi. Onun suretinde gelince ben diyor bu sizin anlaşmalı olduğunuz kinane oğullarına karşı yardımcı olurum. Yani hoşlanmadığınız bir şeyi yaptırmam onlara diyor. Çıkın siz diyor yani. Savaşa teşvik ediyor. Onlar da suratla Kureyş bunu da atlatınca savaşa çıkıyorlar. Dediğim gibi tam bir seferderlik hali ilan ediyor. Ediyorlar. 950 kişi var 950 kişi, savaşçı, 200 tane de atlı var. 200 atlı. Yanlarında şarkıcı kadınlar var. Müslümanları hicbetmek, yermek için, ondan sonra def çalmak için, böyle teşvik edici şeyler yapmak için şarkıcı kadınlar. Her türlü şeyler var ya. Yani. Savaşlar tam takın hazırlar. Bu arada Ebu Sufyan, araştırmalarına devam ediyor yol üzerinde yani harem yol üzerinde İbn-i rivayetine göre e, Ebu Sufyan bir böyle develerin bulunduğu bir yere bir gruba yaklaşıyor çekinerek oradan Mecd İbn-i Amr adında bir adamla karşılaşıyor ve ona soruyor yani Müslümanların durumu nedir ne haldelerdir Herhangi bir şey araştırdın mı deyince o da diyor ki bu adamda ben yani böyle hoşlanılmayacak bir şey görmedim ama iki kişi vardı diyor. Ebu Süfyan bu arada Bedir kuruyularına oraya geliyor yani. Orada bu adamla karşılaşıyor. İki kişiyi gördüm diyor. Onlar diyor develerini çöktürdüler. Suladılar ve böyle su kırbağlarına su kaplarına su doldurdular gittiler diyor. Ebu Süfyan hemen oraya varıyor. Develerinin, o iki adamın develerinin e, tezeklerini, pisliklerini hemen böyle parçalıyor, dağıtıyor, bakıyor ki içinde çekirdekler var. Hemen olayı anlıyor. Eyvah diyor, bu diyor, şeyin, yes ve diyor. Yani Medine'den gelen e, insanların develerinin e, şeysidir diyor, tersidir diyor. Yani oradan gelmiş insanların develeridir. Yani Müslümanlar buralara kadar gelmiş demek istiyor. Oradan yani pislikten anlıyor o şeyi. Devenin pisliğinden Müslümanların oraya kadar geldiğini anlıyor. Hemen oradan topukluyor. <gülüyor> Sahil yolunu tutuyor ve oradan uzaklaşıp gidiyor. İşte o arada e, kervanı kervanı kaçırmış oluyorlar müslümanlar Yani Ebu Suf yani İbn harp kurtuluyor. Önceden sürekli araştırdığı için tamam mı? O develerin pisliğinden de olayı fark ediyor ve Hemen sahil yolunu tutuyor ve uzaklaşıp gidiyor. İşte başta söylediğim gibi Müslümanlara bu haber gelince biraz yani şehitleri kırılıyor. Bu arada Ebu Sufyan Mekkelilere haber gönderiyor. Kureyşlilere. Diyor ki siz diyor çervanınızı, katilenizi, mallarınızı, mülklerinizi, ticaret mallarınızı ele geçmesini engellemek için çıkmıştınız. Ben artık kurtuldum diyor. Geri dönün diyor. Çıkmayın diyor. Yani Mekke'ye dönün diyor. Allah beni kurtardı diyor yani. Ebu Cehil bin Hişan ise diyor ki biz diyor Bedir'e varana kadar dönmeyeceğiz diyor. Bedir'e ulaşıncaya kadar dönmeyeceğiz. Çünkü orada bir mevsim var. Yani bir pazar hali söz konusu Bedir'de. Arap'ın mevsimlerinden dönemlerinden bir dönem. Paza, pazar dönem yani. Biz de orada toplanırız. Çarşılarda Orada üç gün kalır o Bedir de diyor. Ondan sonra kurbanlar keseriz diyor. Hayvanlar boğazlanır, yemekler yeriz, onlar içkiler içeriz. Şarkıcı kadınları da oynatırız. Ondan sonra Arap da diyor bizim bu halimizi, etraftaki Arapları kastediyor. Eee duyarlar bizim gelişimizi, toplanmamızı duyarlar gidada yani böyle bir şeye cesaret edemezler. Bizden hep korkarlar diyor. Ve bu şekilde e, kararlarını değiştirmek sizin fedire çıkıyorlar, Mekke'ye dönmek sizin. Ebu Süfyan onlara dön dediği halde, bu Kureyşli müşriklerin içerisinde bir grup var. Onun içerisinde de Ahnatebin Şureik adında bir adam var. Bu e, Ebu Cehil'in sözüne karşı çıkıyor, bu teklifine karşı çıkıyor diyor ki beni e, Zuhre oğullarına o bu beni Zehra'da Kureş'te yeminli anlaşmalı yani Allah sizin diyor mallarınızı kurtardı. Sizi diyor sizin arkadaşınız olan demek ki bu Kâhin'den eee Mahrama ibni Mevfel adında bir adam varmış beni Zuhre oğullarına. Bunu da kurtardı. Geri dönün diyor. Yani savaşa çıkmayın diyor. Korkak diyeceklerse bana desinler diyor. Korkak diyeceklerse bana desinler geri dönün deyince o ben Zühre oğulları yaklaşık olarak e, 300 kadar kişilermiş onlar geri dönüyorlar. Tabi Bedir harbi olup bittikten sonra e, bu Akınat İbni çok hoşnut oluyorlar. Bu verdiği karardan dolayı onları geri çevirttiği için onlar bu adamdan çok hoşnut oluyorlar. Hatta onu en şerefli böyle tazim edilen yüce bir e, konuma getiriyorlar. Onlar da ayrıldıktan sonra o 300 kişi kadar Kureyşlilerden e, Kureyşlilerin anlaşmaları olduğu kimselerden geriye kalan adamlarla Ebu Cehil Bedir'e doğru yola çıkıyor. Burada kalıyoruz. Size dağıtacağım üç tane şey vardı, dert notu. Üçünü de çıkardım. Bu hafta hariç, geçen haftalardan size olan borcunu ödüyorum. Haberiniz olsun. 57. bir Konu vardı 50 yıl Onu çıkardık. Sonra 63, 62. Tamam. Bol bol hısa hikaye dinleyip uyuyorsun. Çok uygun geldi ya. Uyuyorduk. İşte hikayeler iyi gelmiştir abi <gülüyor> cuma dersinde yaptığım gibi elinizde birer imtihan kağıdı versem, o zaman görürsünüz uyuyor musunuz? <gülüyor>